Evet. Allah'ın sıfatlarını sordu kardeşimiz. Şimdi Allah'ın sıfatları konusunda bir sınırlama var mıdır yok mudur sorusunu sormak lazım daha önce. Biliyorsunuz ki Allah'ın sıfatları konusunda sıf sınırlamaya gidenler var. Allah'ın zatî ve subutî sıfatları var. Evet doğru. Zatına ait ve Zatında olan, zatında sabit olan sıfatlar var. Doğru. Ama bu sıfatlarda sınırlama. Yani şu şu sıfattır değildir gibi. Mesela zatî sıfatları altı, subutî sıfatları sekize indirgeyenler vardır. Ama Müslümanın bu konudaki bakış aşısı şu, şu olmalıdır. Ee, allah Allahu Teala ayetlerde hangi sıfatı hangi sıfatla muttasıf oldu, olduysa hangi sıfatlarla muttasıf olduğunu beyan ettiyse bunları kabul etmek lazım. Zati olsun, subuti olsun. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın Teala e, vasfı olarak beyan ettiği her sıfatı her sıfatta kabul edilmesi gereken bir sıfattır. Bunları sizler zaten e, öğrenme imkanınız var. E, Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili bir araştırma yapın. Bakın. Orada bunları göreceksiniz. Marifetullah sorusuna gelelim. Marifetullah kastediyor. Özellikle e, tamam e, Rıfat kardeşimizin bir özellikle ısrarı var. Bu soru değil, bu soru diyor. Tamam, onu da gördüm. Tamam. Marifetullah'ta kast kasteden nedir? Onu da söyleyeyim. Diğer soruya geçeceğim. Marifetullah, Allah'ı bilmek demek. Allah'ı bilmek. Ee, imanı kamil olmak. Allah'ın hakkını bilmek. Allah'ın azametini bilmek, Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek, Allah'a asi olmamak, Allah'a isyandan kaçınmak, ona itaat etmektir. Marifetullah budur. Diğer soruya geçelim. Ateşle birisini bile bile yakıp azap etmek büyük günahlardan mıdır? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste La yu'azibu bin nâr illa Rabbul buyurmaktadır. Allah ile ancak e, ateş ile ancak Ateş'in Rabb'i azap eder buyurmaktadır. Şimdi dilimizde e, işkence yok. Azap ile, şey, e, ateş ile birine e, işkence yapmak böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir hadis, böyle bir ayet asla yok. Özellikle bu şerifte ateş ile hiç kimsenin cezalandırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Bu açıdan da, yani insan birini cezalandırılacaksa kesinlikle ateşi vesile olarak görmemelidir. Ki ceza vermek işi de e, otoritenin, hukuksal otoritenin işidir. Herkes kafasına göre ceza veremez. Ben okudum Kur'an'da bunun cezası budur deyip yani bir insanı öldürmek, bir insanı parçalamak, bir insanı satırla bıçakla doğramak cehalettir. İslam'a aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır. Bunları ilmi otoriteler, hukuksal e, otoriteler yapar. E, hiç kimse bu şekilde bir kaos oluşturma hakkına sahip değildir. Bunu böyle bilelim. Şimdi bazı insanlar alıyor bomba atıyor, parça bomba efendim satır alıyor, onu kesiyor, bunu kesiyor. Gençler diyorlar işte bu efendim mürtettir, parçalayın, öldürün. Adam gidiyor, parçalıyor, öldürüyor, onu vuruyor. Babasını kesiyor, annesini kesiyor, akrabasını kesiyor, sokaktan geçen bir insanı kesiyor. Bir kaos, bir cahilliktir. Alıp gidiyor. Bu biliyorsunuz yıllar önce ülkemizde de oldu. Bütün bunlar yanlış şeylerdir. Bütün bunlar Dinimizin yasakladığı şeylerdir. Bunlar terördür. Bunlar irhaptır. Bunlardan uzak durmak lazım. Herkes dinini bilsin, yaşasın. Dinimize güzel yollarla davet etsin. Hiç kimse e, kaos oluşturmasın, terör estirmesin. Bunlar dinimizde yoktur. Yasaklanmıştır. E, çünkü biz insanlara böyle bir yetkiyi verdiğimiz zaman, Hayda bütün insanlar birbirini keser. Bir kaos oluşur. Can emniyeti, mal emniyeti kalmaz. Herkes kafasına göre iştahat eder, onu bunu doğrar. Allah için yapar bunu da. Zaman zaman bu yaptılar bunu yani. Yapanlar oldu. Hala yapanlar oluyor. O yüzden böyle bir fitne ve şer kapısını açmamak lazım. Caiz değildir. Doğru değildir. Bunların cihatla, davetle asla alakası yoktur tekfir edenler özellikle bu işin peşindeler insanları tekfir edip onların canlarına kıymaktadırlar halbuki esas bu fitneyi oluşturanların canına kıyılır yani bunu da yine biz yapamayız bunu da yapacak olan hukuksal otoritedir gerekli cezaları verilir e, dinimizde ancak toplu olarak bir e, İslam düşmanı bir toplulukla devlet, İslam düşmanı bir düşman devlet ile savaşma durumu olduğunda yakın hep beraber dinimizi savunuruz. Malımızı, canımızı, ülkemizi savunuruz. Ve bu konuda şehit oluruz. Her şeyi göze alırız. Yani Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi daha işte ecdadımızın yapmış olduğu fetihler, savunmalar da olduğu gibi biz de her zaman canımızla, başımızla, malımızla, gücümüzle, kudretimizle dinimizi, vatanımızı, milletimizi, canımızı, malımızı, iffetimizi, ırzımızı, namusumuzu, mukaddes değerlerimizi korumak için Efendim canımızı seve seve veririz ama bu nasıl olacak? Öyle fert fert değil, topyekun olacak ve milletçe, milletin otoriteleri, yönetimi, hukuksal otoriteler tarafından, siyasi otoriteler tarafından topyekun bir davet, bir, bir çalışma ile kendisini gösterecek olan bir Eylem türüdür. Herkes kafasına göre eylem yapmamalıdır. E, bu fitnedir. Cehalettir. E, dinimizde yoktur. Ve otoritelerin kendi kafasına göre onu bunu kesen insanları toplayıp ceza verme yetkisi vardır. Bu fitneleri ortadan kaldırma yetkisi vardır. Ve hiç kimse tür hevesler içerisinde olmamalıdır. Sanıyorum, Rıfat kardeşimizin sorusuna cevap vermiş olduk bu şekilde. Evet, ben e, müsaadenizle istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Bu konuşmaları zaten Bursa kardeşimiz bu e, Arşivliyor. Oradan da tekrarını dinlemek mümkündür. Assalamu alaikum, warahmatullahi ve wabarakatuh.